Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta başladığımız bir ders vardı. Ala Suresi diye. yarım kalmıştı sure-i şerife. İnşallah bugün oradan devam ederim inşallah bu hafta inşallah. Mevlamışa bulur Peygamber Efendimiz Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim in nefati zikra Habibim Muhammed'im senin hatırlatman davetin tebliğin fayda verdiği sürece söylemeye devam et sey zekrü men yakşa asıl buradan başlı <başlıyorum> ders inşallah sey <Sessizlik> zekrü buradaki sin hemen değil de ileride yakında anlamına geliyor. Yakında senin sohbetinden e, nasihatinden faydalanır. Yani tefekü düşünür faydalanır. Kimler? Men yahşa. Kimin kalbinde haşyet varsa haşyet Allah korkusu varsa ancak bunlara senin nasihatın fayda verir buyuruyor. Demek ki peygamberde olsa bakın hotelerden Peygamber Peygamberde olsa en büyük peygamberde olsa eğer karşı kişinin bunda yeteneği yoksa ona yine bu etkilemiyor, fayda vermiyor yine. Musa aleyhisselam Ulazim peygamber, o kadar açık mude sahibi, e, Fiyonunay'a kaç sebez gitti, bunu imana getiremedi. Bunun için, biz Müslümanlar birisine davet ettiğimiz zaman, İslam anlattığımız zaman, e, Allah'ın izniyle o dönüş yaparsa, demek ki, o kişinin elhamdülillah tüne dini buna. E, onun yardımcından bu hikmeti var elhamdülillah. Şimdi buradan şöyle buyurdu. Habi Muhammed'im söyleme devam et. Kimin kalbinde Allah kokusu varsa onlar ileride ileride bundan faydalanırlar. Hem böyle oldu muhteremler. Mesela Mekke'ye mükerremede en muazzam İslam düşmanları sorudan İslam'ın safına geldiler. Bir Ebu Süfyan Uğud Savaşı'nda Hendek Savaşı'nda düşman tarafından başkomutanı kendisine bak. öyleyken İslam'a geldi Ebu Cil'in bir oğlu o da imana geldi bunun gibi çok imana geldiler demek ki eğer şu anda kişi hemen dönüş yapmıyorsa bile Ümit kesmeme gerekiyor ondan. Ve yeti canım eşka Ve yeti cenni buha Ve O senin hatırlatmandan Davetinden, sohbetinden Kaçınır. İçsin Hem de şöyle yan yan Kaçınır yani. Yan yan kaçınır ama şunu duymayayım Görmeyeyim diye. Kimler? El eşka işte en şakı olmak şakı. Şimdi bir şekabet, bir de saadet muhteremler. Şekabet ve saadet var karşılıklı şey. Saadet yani mutluluk anlamına geliyor, sevildi olanlar anlamına geliyor. Bir Allah korusun şakıla var, şakı işte şekabet diye bir şey. İşte bunların içinde, gönlünde Allah korusun nefsaniyet. Üstün geliyor bunlar da. Üstün geliyor. Demek ki bunlar bir peygamber de davet etse bunlar Hakk'a gelemiyorlar, dönüş yapamıyorlar. Peki ne olacak bunların hali? El nezi? Vela buyuruyor. Öyle ki yasten narır kübra yani bunlara acımak lazım muhteremlerden. Acımak lazım bunlara. Çünkü Allah'ın kurduğu şu düzen var ya düzen Allah'ın kurduğu buna kim karşı gelebiliyor ki? İnsanoğlu insan, oldu, evet, insan bazen değil insan hele insan bir yere geldi mi bakan mevkiye insan kendini dağ gibi görüyor ama muhteremler İnsan olağı aciz. İnsan olağı aciz. Bir gece Harun Reşid'in can sıkılmış gece, uyuyamamış Abbasi devletinin yani padişah, emiri deniyor. Gece can sıkılmış. Kendine saray dar geliyor, saray dar geliyor. Sıkılıyor, patlıyor, canı sıkılıyor. Çağırıyor başvizirini. Beni diyor bir ehli hale götürdü. Ehli hal, hal sahibine. Bir ehli ilim vardır, bir ehli hal vardır. Ehli ilim, ilim sahibileri bilir ama bildiğine tam yaşayamaz. Bazısının dışı yaşar, içi yaşamaz. Ehli hal demek hem bilir, hem dışı hem içi yaşar yani evliullah anlamına geliyor. Beni böyle birine götür diyor. Alıyor bunu. Hazreti Fudel vardı. Fudel bir hazretleri. o aslında o haremden başı Biz Bir zaman Tevbe-i Allah'a dönüş yaptı elhamdülillah. Evliullah oldu. Buna götürüyor bunu. Harunuşu tabi içeri girince Fudel bakıyor. Harunuşu tabi ne de olsa bir devletin başka Başkanı, o zaman da dünyanın süper yürün başı, öyle bir dönemde tabi, bakıyor ona işte onuru kuru giriyor. Ey Harun, hem ona böyle şey abi. Ey Harun, sen diyor çölde tek başına kalsan, yanında kimse yok. Çölde tek başına kaldın. İçin, ciğerin su da yandı, susuz kaldın içindi, ciğerlerini, kurt ağzın kurudu, için kurudu, sus ve yandın. O anda senin yanına biri gelse, elinde bir tas, o zaman su tası içildi onu öyle örnek öyle tabii, onun elinde diyor, bir tas su olsa, güzel yüzden soğuk tatlı su olsa elinde, dese ki sana diyor, eğer servetinin yarısını verirsen, bunu verin derse ne yaparsın diyor, e, veririm diyor öleceğim sultan diyor peki sonra bu suyu içtin susudun kandı e, bedenin sıhhatı yerine geldi ama 3-5 saat sonra e, polisle yakalandın şiştin dışarı çıkamıyorsun diyor kıranıyorsun diyor o ana sana bir hekim verse deşe diyor kalan geri sevetini bana verir misin hem aşarında verir misin On veririm diyor. Bak dedi, dünya servetin diyor, bir kâsı suyu içip, boşaltmak için getiriyor böyle diyor. Şimdi tabi insan bilmiyor sağlık hükümetini muhteremler. Yani, Allah insan ne zaman gelir ki, mesela nefes darlığı gelir. tam avciğere var, nefes yolları da var, havada oksijen da var, hava da var, ama Allah izin vermedi mi, bak çalışmıyor, sistem çalışmıyor muhterim, bak. Sistem çalışmıyor. Alamıyorsam bu şekilde Şimdi bunun için bunları acıma gerekiyor mu? Acıma gerekiyor Yani şu ilahi kanun, ilahi düzen kurmuş, sisteme la kurmuş. Buna kim karşı gelebiliyor ki? Bir gögüllü gülüyor bazen çatır çatır diye bir de pattiğiniz oğlunun. Hele bir yılların düştiği yana başına da insan korkuyor bir de efendi olduğundan ise kaçı insan? kaç insan böyle işte. Bunlar dünyada olaylar bunlar böyle işte. Bir de kıyamet var. Nedir kıyamet? Bütün alem bak. Bütün alem böyle işte. Yıldızlar dağılıyor. Derimler. Dağlar toz, duman oluyor dağlar. Kıyamet oluyor bu şekilde. Sonra mahşer var. İnsan tekrar dirilecek. Dirilecek insan böyle. Efendim şu ben dirilmeyeceğim ben. Elinde mi? Neye dünyaya geldin? Neye doğdun? Sen kendini kim yarattın bu şekilde? Yok kim muteremler? Vallahi muteremler. İnsan nasıl dünyaya geldi? Nasıl dünyaya getirildi? Kim kime sordu? Kim karışabildi? Kim karışmazdı? Ya aynı kudret, aynı mevla, yine tek yaratacak yani, muteremler. <gülüyor> mevla bir eldezi işçü şekiller, yastenlerin kübra. Cehenneme atılacak. Hatta burada yaslanacak. Yani onun mekanı cehennem olacak. Öyle anda ateş ki el-kübra bak. En büyük ateşe. Eşkada isim tefsil, isim tefsil. En büyük ateşe. Cehennem, o da işte tabaka cehennem. O da tabaka tabaka tabaka tabaka cehennemde. İşte bunlar ne olacak Allah korusun bu İslam'a karşı olanlar en büyük ateşte... yanacaklar, yanacaklar. Ölüm diyor yok orada. Yani ölebilirse ölecek. Hatta yavrucak ölmek için. Ölüm isekler ama... ölemeyecekler, ölüm yok orada. Ölemiyor. Kardeşim. Ölememek ne kadar zor bir şey. Ne kadar zor bir şey. Peki... cehennemde, artı ölüm yok. Tamam burada konu cehennem şimdi. Eee... Orada ölüm yok. Peki onlar yaşayacak mı orada? Belabiyye. Sonra o cehennemde velayha ya. Orada ne ölecek? Yaşayacak. La yamuti fiha ve la yahya. Belabiyye bak. La yamuti fiha. Orada ölemiyor. Ölüm yok. Ölüm parola olsa Ölüm parayla alacak. İntihar olsun, intihar edecek. Ama kendi ikiye bölsün. İkisi aynı insan oluyor. bir dişi yer birleşmez. Orada ölüm bakın bakan. Vela bir yerde ölemeyecek. Peki yaşayacak mı? Vela Yahya. Ona hayat denmiyor. Hayat denmiyor. Ona hayat denmiyor. Cehennem hayat hayat denmiyor. Ölmüyor ama böyle çıldırasıya bir hayat. böyle, ben yaşam. Ya Açlık, susuzluk... Ateş böylece... Ateş... Delirgenin dökülüyor... Tekrar deri bitiyor... İnsanlar Allah korusun... insanlar çılgın gibi böylece... Yüzleri kapkara kömür bir olmuş... Uyku yok... Bir an bir damla soğuk yok... Bir damla gölge yok... Cehennem Allah korusun... E bir daha imansız gitti mi... Orada... Ebeliği kaçacak orada korusun. E bunlara acıma gerek olacak bu sonuç muhtelemde. Dedi ki dünya hayatları 3 gün 5 gün. 3 5 gün dünya böylece. Tamam geziyor dünyada. Yazıyor var, kışıyor var. Hatta özel yatı. Öde uçakları olanlar da var kardeşim. Türkiye dar geliyor. Tatil Avrupa'ya nereye gidiyorlar? Ama kaç günlükü? Kaç günlük muhtelemdir? O da ölecek. O da hastalanacak, o da yaşlanacak, o da o tabuta binecek, o da o mezara girecek. Mahşere o da kaldırılacak, eline değil kalkacak, hesaba çekilecek Allah korusun. Sonuç cehennem, ateş yani, Ateş böyle. Ne var cehennemde? Zevku mahcı var, bir de darı deniyor, dariye dikenli meyveler var, dikenli böyle. ateş o ağaçlıktan çıldırmış artık gözü görmüyor Benim ağaçlığına ağaç atacak böyle İlla min daria böyle. ancak o var daria boğazın yapışacak boğazına saplanıyor dikenlere ateş yutamıyor, dışarı çıkamıyor böylece. yanıyor, çıldırıyor bu şekilde böylece. sonra su istiyor ne var? hamim var, gazsak var Güçlü suları var böyle. Hami suyu normal su ama kaynayan su. Cehennem ısısında kaynayan su ama öyle su ki çıkan buharı insan karşısına yakıyor. Buhar insanı yakıyor böylece. Şey. O su içecekler böyle. Sonra irilen toplandığı su var. Onla böyle bir bekti işte. Bekti bu durumda. Oraya gidecekler ama böyle. Yani eğer dönüş yapmazlarsa imana dönmezlerse onların yeri bu muhtemelen. Olacak bu kardeşim. Neye benzer bu? Bir idam mahkumu. İdama karan verilmiş. Bütün işlem bitmiş. Artık gününü sayıyor. O idam mahkumu cezaevinde iyice hakarda bağırır şarır, ona karşı giderler. Zavallı artık 3-5 gün kalmışlar. Ona benziyor bunlar. Şimdi görmüşler işte bir de iyilere. Velamız buyuruyor. Kad efliha men tezekka velam buyuruyor. Kad efliha. Kad fil maziye geldi mi? Kesinlik oluyor. Mutlaka mutlaka yani felaha kavuştu. Felaha buldu. Nedir fela? Fela yalnız kurtuluş değil de önce korktuğundan korktuğumdan kurtulmak, sonra da huzure rahata kavuşmak. Mesela bir insan aklıma deprem görüş şu anda işte ne hikmetse, depremden kaçtı. Dışarıya kaçtı ama dışarıda mesela muazzam, dolu yağmur bir şey var, başka bir şey var, Allah korusun. Bu fela değil. Nedir fela? insan önce kortundan kurtulacak. Yani önce Cehennemden kurtuluş. Ondan sonra cehennete insan girdi mi İşte felabı mutafak oldu. Ancak cennete giriş. Yoksa dünyaya geçici böyle şey. Eren dünya. Peki kimler bu felaha kavuştu? Men tezekkâ. Tezekkâ. Nefsini tezkiye edenler. Tezkiye nefsini temizleyenler. Yani nefsini Emareden hiç olmazsa levameye dönüştürenler. Yani nefise cihat işte bu materyaller. Nefise cihat. Günümüzde bu konu çok mühimel konu materyaller. Günümüzde bu nefise cihat, nefise mücadele. Tebuk seferi vardı. Peygamberimizin son seferi peygamberi. Tebuk seferi. Peygamberimiz sahabelerin o dönemde en zor, en çetin seferi. Tebuk. Uzak olduğu için. Mevsim de avuçta olsun. Bu mevsim de böyle. Ama ağzım sıcaktı. Dönüşte Medine'ye geldiler de Peygamber şöyle buyurdu. Küçük cihattan bakma Büyük cihada döndü. Sabir için o anda en büyük cihat, en zor, en şiddetini tevukta bölecek. Peygamber ona küçük cihat buyurdu. Nedir yalnızca büyük cihat? Nefisle cihat. Nefis de Nefis böyle. Nefis. İşte bu nefsini kim temizlese, tezkiye nefeslerse, yani hiç olmazsa emaraden levame götürebilse. Peki ne farkı var Allah'ın bunların? Yani nasıl bilir kendini. Nefsi emmari, emmari mübalaka vezende çok emredici demek. Yani kişi o anda nefsinin tam emrinde demek nefsi emmari. Nefsi emrinde. Nedir nefsi emirleri? nefsin istekleri vardır. Şehvet, gazap, öfke, kin, onur, kibir, benlik, dünya sevgili, mal hayalini gibi... Hep bu nefsim bunlar sıfatları bu şekilde. Bence. Bir insan nefsini tesliye etmeden ne kadar ilim sahibi de olsa, ne kadar namaz kılsa, zikir etse, hacmiye girse, eğer o kişinin nefsi emmari halinde ise, kişi bir anda her şeyi kaybeder. Bir anda. Bir anda şehvetine takılır, harama, zinaya düşürür Allah kurursa bir anda kuvve gazabiyesine öfke sinir, hakim olamaz bir anda ağzına gelen şöyle vurma, kırma, dökme karışır gider İhtiras, hırs bir dünya hırsına kaptır Allah korusun haram helal demez gider muhteremler nice sahabe bak sahabe ki salebe vardır sahabe, peygamberinin sahabesi salebe meşidin kuşuydu ismi hep meşhur dururdu meşhur fakir de çok peygamber. Peygamber yalvardı, bantuğa geldi böyle Allah'ın mal versin diye. Peygamber dedi ama salebe sen hakkından gelemezsin, sen zayıfsın dedi. Dinemle de peygamberimizi Allah'ın mal verdi ama mütevemler Allah korusun münavkıra gitti ardı, gitti Bu işin nefis emmari iken. O kişinin bulunduğu hal önemli değil. Belki çok namaz kılar, kazanmazı kılar, cihat eder, her şey yapar. Ama nefsi emmare ise, işte kötü. Bir defa muhteremler, nefsi emmare sahibinde ilas olmaz bak, ilas olmaz. Bak. Çünkü nefsi emmare olduğu için, mutlaka nefsi ondan yararlanır, her şeyini yararlanır nefsiye. O kendini çok beğenir nefsen var sahibi. Kendini beğenir. Ona göre herkes kusurlu. Herkesi kötü yolda. Herkes yarım yanlış. Yalnız kendi böyle Biraz daha fıkır biliyorsa, namazını biraz tadı ekranı kılıyorsa, herkes namazına bakar. Herkesin kusurunu bulur. Nefsen var sahibi Estağfurullah, estağfurullah tesbih çeker ama tevbe edemez, tevbe etmez muhtemelen. Yani diri şeker, eller tesbih vardır, alır tesbihini, hatta tesbih güzeldir bak. Güzel püskülü vardır, onu efendim güzel kokular onun tesbihini, dermi tesbih olur, alır onu şakur şükür estağfurullah estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, çeker ama tevbe etmez, etmez muhtemelen. Etmez tevbe. Zaten nefsi levame, bu tebi makamıdır işte bu. Levame, levmetme. İnsan kendi kendini kınama. Bir insan başlarına bıraktı, kusurunu araştırmıyor da, insan kendi kusurunu görmeye başladı mı? İşte bu kişi elhamdülillah levameye girdi mutlakemler. Levame sahibi hep kendi kusurlu görür. Hep kendi kusurlu görür. Noksan görür. Namaz kılar. Şöyle bir düşünür ki Allah, o olmadı bu namazın. Ve tatsız, tuzsuz, renksiz, e feyizli bir kuru bir namaz. Namaz böyle olması gerekiyor. Nasıl namaz kılmış da büyük derim. Bence. Mesela bir istiğfar eder, içi yanar, yanar, yanar işe. Nasıl Allah istiyen ben güzel Mevla'ya der. Bence. Sürekli teybe haline olur. Nefisli levame olur. levame sahibi olur. Tabi bunu yapmak da kolay değil muhteremler. Bursa kadısı vardı. Aziz Mahmud Hüdayi derdinden. Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi diye, şimdi üstlerden türbesi kendisinin Bursa kadıymış Bursa'da bu. O dönemde de Bursa kadı olmak meseleymiş. İkinci kadı İstanbul'dan sonra Osmanlı Devleti'nde Bursa kadısı tabi büyük ilim sahibi, işya deresinde muazzam ilim sahibi kendisi, mamur sahibi kendisi de, bir gün hac zamanı, artık Arif'e yaklaşmış, İslam bunun birdenbire bir hac sevgisi geliyor, gönlüne. Tabi haclar gitmiş kafile. Olman devele gidiliyor. Uşak yok, hemen binsin gitsin. Eee, Kafileye kaçırılmış. Vakit geçmiş. İçine aşk geliyor. belki Medine için. Sıkılıyor. evine duramıyor. Gece uyuyamıyor. O dönemde de Bursa'da bir zat varmış. Müşri Kamil, Üftal Hazretleri diye. Meşhur Fakat bu tabi kadı olduğu için, ilim sahibi olduğu için de onu küçük görülmüş ama. Bu kadı Hazretleri artık sıkılıyor, bunalıyor, daralıyor, bunalmaya giriyor. Mecbur kalıyor, Hazreti Üftade'nin gidiyor. Hazreti Üftade'nin sohbetine gidiyor. Küçük de sohbet yapıyormuş cemaatine. Gidiyor oturuyor oraya, bir kenarıya görünmüyordu. da. Oturuyor kenarıya. O anda Hazreti Üftade de o anda hacdan bahsediyor. imiş o anda, o girince tam da Mekke'den bahsediyormuş. Taboşunun daha dikkatini çekiyor. O eşin bir aşk olduğu için Bu sen dinlerken, bu Kadı Hazretleri onu dinlerken bir anda kenden geçiyor bu. Bir hal geliyor buna, bir manevi hal geliyor kendine, feci kendine. Kendinden geçiyor, kendine Mekke'de buluyor. Ruhan olarak. Ama uyku değil, uyumuyor ama açıkça yani kendini biliyor ruhani halinde kendini Mekke'de buluyor bakıyor Mekke'de halk tavaf ediyorlar Bursun Hacı'a da varmış orada onları da görüyor tabi onları tanıyor bu ruhani oraya gittiği için tabi Kabe'nin daha içine yani böyle satı yüzüde kalmıyor da işin daha içine giriyor manevi olarak oradan muazzam feyiz alıyor. Tavaf ediyor, Arafat'a gidiyor, mineye oradan geziyor, ruhan oradan geziyor. Fakat çok aman muazzam feyiz alıyor. Ruhsal zevk alıyor. O kadar tatlı tatlı haller oluyor. Bir e kendine geliyor. Yine Halif e sohbet devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi Üftasi bakıyor şöyle. O da bakıyor gülümsüyor. Gülümsasızları. Sen diyor, devam et, kapı gözünü, sen devam et, sen de, O zaman, bu, anlıyor ki, keramesi anlıyor tabi, keramesi sahibini. Tabi, bu diyor, o ayrılıyor. Gidiyor, evine gidiyor. Bir insan, eğer hiç, ruhsal zevk, fiil, takmamışsa, ona göre hayat normaldir. O beş yaktır zaman, yatıp kalkar, işte, rüküreti yapar, seni yapar, konu okur, ona hayat yeterli. Yeterli. ama, bir insan ruhsa bize feyiz aldı mı, o tadı buldu mu, o zaman kişi bakar ki, kılı namazlar, namaz değilmiş. Ya kalkmak, feyizsiz, tavsız hayat, onun çekilmez hale geliyor. Bu, Bursa Kadısı tabi, daralıyor, sıkılıyor, bunalıyor, yine Hazreti Tarih'e gidiyor. Yalnızca gidiyor bu defa. Efendim diyor, işte ben diye yanınıza geleyim beni yetiştirmişsin yani diyor ki ona sen kadısın bir kadı nasıl bir durur burada böyle diyor sen kadısın ben diye kadılı bırakırım olmasa diyor yeter ki sen beni kabul ediyor talebeliye ben kadılı bırakırım olmasa diyor peki sen birisin diyor istifasını veriyor geliyor işte bıraktım kadılı beni talebeliğe kabul etti Şuna bakıyor diyor ki kada efendi diyor seni boşuna oyalamayayım diyor bak seni boş oyalamayayım diyor sana bir ders versem işte yüz kere şunu şunu çek desem diyor sen diyor ömrüm müddetim bunu çeksen çeksen diyor biraz fiz alırsın diyor tekrarlaşasın bir adamla diyor yine bir şey olmasın böyle diyor seni bu oyalamayın bence boşan. Peki ne yapmam gerekiyor diyor. Kadılığı bırakman gerekiyor diyor. Bıraktım diyor. Hayır bırakmanın diye. Dışım bıraktı. İşin kadılığı gene diyor. Yani kadılığım diye diyor. Gene diyor onur guru yerine böyle diyor. İçinde senin kadılık varken, senin o enaniyet, onur benlik varken, ne kadar zikre de yapsan, eğer o anda zikirden, sohbetten bir feyiz alırsın, orada kalır öyle diyor. İş alamazsın diyor. Peki ne yapayım? E sahibim bir teklifim var diyor. Bunu yaparsan diyor, o zaman bir şey anlarsın. Ne yapayım? Ben sonra buradan bir sopa vereceğim, denek vereceğim diyor. Bir de para vereceğim diyor. İki mecliye. Bunun parasını para vereceğim diyor. Gecesini mezbaye diyor. Gelsin mezbaye diyor. Oradan diyor, işte kelle, işkembe, Hatırlığı ciğer alacaksın diyor. Bunlar diyor, bu böyle dersin diyor. Geri bunu satacaksın diyor. Bu işi yaparsan diyor, o zaman diyor, sen buraya gelirsin talibeli diyor. Şöyle bakıyor bakıyor, nasıl yapayım ben bu işi? Yapamazsan sen birisin diyor. Namazını kıldı, yeter sanatçı bu şekilde böyle diyor. Yeter ama gidiyor oradan. Gidiyor, tabi camiye gidiyor namaz kılıyor ama ruhsal zek aldığı için ruhsal o tadı tattı şimdi benziyor. o alem yaşadı az olsa o manevi tadı tattı ya o kadar tattı gelmiş onun manevi tat şimdi namaz kılıyor ama bakıyor namazı çok yavan namazı çok yavan namazı evet dili okuyor kıraatı düzgün manasını biliyor anlamını da biliyor, anlamı biliyor. maliki emidin Allah mahşebinin sahibi maliki. o şey efendim. O halde hallenemiyor ama. Kendini mahşe bulamıyor kendisini. O halde hallenemiyor. Bak ya tatsız tutsuz. Hayat sıkıyor kendisi olmayacak. Geliyor. Ben diyor karar verdim diyor. Bu iş yapacağım. Peki diyor. Ona göre iki meclise parayı veriyor. DNA veriyor. Kadı mezbaya gidiyor. Gidiyor mezbaya. Tabii herkes tanıyor o efendim kader efendiler buyurun efendim ayağa kalkın filan tabi istemiyor bunu ama tanınmış ama efendim ne isha ne emriniz var para parayı veriyorlar işte bana işkemeci yer şuna bunları efendim biz getiririz yok hayır diyor verin bakken bana buraya tabi veriyorlar oturuyor şimdi kader oraya bizim baştan bunları diyor diye tabi oraya bak ki işçiler kader eve kaç, kaçırdım kader diyorlar ben. ne yapıyor kader vereceğim diyecek bunlara bu sopaya alıyor eline hiç zavuç çalışmamış, çabalamamış hiç. Şöyle kenara, kenar, kenar mahallelere gidiyor. Kenara birine görünce, iş alır mısın? Yer alır mısın? Böyle bir su yavaş soruyor ama. Utancından kızarmış, moza yorulmuş. Satamıyor tabii kenarda fakir mahalleler. Tam öyle sıcaya gelmiş, iyice yorulmuş. Teremi burn almış. Bakı eski bir kulübe ilk önce bu bir ahşap eski bir kulübe tek kat onun göbeşinden yaslanıyor dinleyin biraz diyor tam orada yaslanırken içeriden tak, tak can vuruluyor bu herhalde bir şey olacak diye soruyor kim o diyor İçeriden genç bir hanım bana şöyle diyor kadı efendi, kadı efendi burada oturmakla sen diyor karışamazsın diyor Onun talebi olamazsa burada oturmakla diyor. kadın Allah Allah kendi kendine var. Kimde varmış diye ben diyor. Ben diyor Bursa Kadısıyım diye, en büyük âlemim diye, yerime azım ben diyor bak. Bir kadın, demek kadın da onlardan bak bu şekilde diyor. Peki bacım ne yapayım, sen bana diyor. Şimdi kadına soruyor, ne yapayım ben diyor. Nerede diye görüyor yapmışlar kadılığı, yani merkeze, vilayete, oraya git, Merkeze diyor, bağır diyor. Ciğer, işkeme, kelle satıran diyor. Bağır diyor. Yurt perdeye diyor. Nefsini ez, ayak altına al diyor. <gülüyor> Olmuş olur diyor. Yapacağım, oradan çıkıyor. Merkeze gidiyor. Merkeze başlıyor. Bağırmıyor, ciğer, kelle falan derken tabii gören o kadın bu, he. ne oldu kadıya? Kadı kaçırmış tabii gören tabii bu. Satıyor ama. Yırtıyor ama perdeyi. Üst adına geliyor. üstadım sattım. Dua kadın diyor. Ondu şey Şimdi eğer bakarım muhterem cemaatimiz nefs-i amardan kurtulmak kolay olsaydı sahabeler öyle kurtulur sahabeler kurtulmazdı. Sahabeler, en büyük Peygamber Ali Samas Peygamber, Hatemül enbiyamı dediler. Peygamber. Peygamberin terbiyesinde sahabeler, sahabeler demek ki sahabenin tabi hayatı önceki hayatı tam nefsin hayat. Iş ki her şeyin tabanı böyle, hiç küfrandıra böyle şey Sahabelerin işte kemale bulmaları için ne gerekiyordu? Mutlaka çile bak çile gerekti çile. Onun için Mekke'de tabi aşağılandılar, ezdildiler, işkence gördüler, aç kaldılar. Her şey başlarından geçti. Ancak bu şekilde kemale erdiler. Ancak nefsi böyle yendiler. Sonra mevlem onlara verdi, hepsi verdiler. Gaymet yardım Medine'ye, ganimet yardım Medine'ye. Öyle zaman geldi ki Medine sahabe döneminde alıyor yanına zekatını böyle kumaş ortamı olur da çuvala yüküyoruzuna koymuşlar sahabeler koymuşlar geziyor ev evi geziyor kapıyı vuruyor efendim zikatım var da kabul eder misiniz etmem ben, ben de ben de ben kim vereceğim böyle dolaşıp arıyorlar motoru bu harekede bu şekilde demek ki bakınız nefsimardan kurtulmak öyle kolay değil muhtemel kolay değil bu şekilde. Kurtulmak böyle inşallah. İşte bir insanda Allah'ın izniyle nefsi levvamiye girdi mi o kişi bu defa kendini sürekli hep kendini kınamaya baş, Hep kendine Yani o kişi o, o anda kendi düşer böyle. Hep kendini kusurlu görür. O kişi kendini sürekli muhasebe eder hayatını. Ve eskileri kucalar. Eskileri kucalar. Eyvah! Bak şu yanlış bir adım attım. Şuraya böyle bir şey yaptım, Şuraya böyle bir şey yaptım. Efendim işte e, tevbe Güzel tevbe ettik ama, ama aması bak değil mi? haması aması. Acaba tebi hakkıyla oldu mu acaba mı ya? Oldu mu ya? Acaba o günahlardan silindi mi ama? Silindi mi acaba? Şimdi nasıl veriyordur bu da? Bir insan bir günah işlerken haram işlerken cehaletiyle tabi ondan zevk aldı kişi ondan zevk aldı nefsane bir zevkle nefsin itimiyle insan harama gitti haram işledi ondan bir zevk aldı sonra tevbe etti tevbe etti ama o gönlündeki o zevk acaba oradan gittim gitmedim acaba ha, bu var şu muhtemelenler tevbe bu işte bu şekilde Tövbeye nasıl bu? Tövbeye nasıl bu? Böyle. Yani o günahların izi, gönden silindi mi, silinmedi mi? Allah'ın tesbih'e yüz defa, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah ben efendim, işte bu kadar çektim. Başka mı? Değil başka muhtemelen. Bu için demek ki nefs-i sahibi öyle tövbe eder ki günahların izi gider, onlardan duyduğu zevk yerine o yüzden ne geliyor? Pişmanlık, levhüm, kınama geleceği baktığınızda. O günahı işlediği için he iyi yapmışım demeyecek. Mesela öyle insanlar vardır. Yaşını başını almış. Artık gözü görmez. ayağa tutmaz. Ancak cami yakışı aklınca. Camiye gelir. Oturur cami önünde de. Hele böyle tenay yer. Oturur cami önünde oturur da. Konuşur. İşte ben gençler şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle şey yaptım anlatır. Şimdi yapmıyor? Şimdi yapamadığı için yapmıyor bak teminler. Şimdi yapamadığı için yapmıyor. Yani yaptığı henüz pişman din adam değil. Elden geçtiği ya yapmak istiyor. E bu tebeker değil muhtemelen. Bu tebeker değil Bu Mutlaka o nefsin, onda duyduğu zevkin yerine edamet gelecek ya da pişmanlık gelecek, gelecek işte bu nefsiyle bu levvame nefsini kama. ne ben böyle yaptım diye insan bu durumuna gelebildi mi o zaman kişi ne yapar kişi kendisini kusurlu görür hepinin kusuru görür namazında abdestinde efendim işte Kur'an'da, kuranında yaşayışında tevbesinde Allah kulunda hepinin noksakini kusuru görür başkalarına İslam için bir şeye yardım ederken de acıyarak yapamadı. Acıyarak onu yapar kardeşim. Ve bu kişi Allah'ın zikri diye başlanır hakana geliyor. Velâkadan buyuruyor, "Râisini zikretti." Ve zekeresme Rabbihi. Zikirullah ondan sonra geliyor bak. Nefsi terbiye edecek kardeşim. Nefis denen yılan, yılan, ejderha, işimizde. Onu bir besliyoruz ama. Onu besliyoruz. O yılanın başı ezilecek muhtemelen. Ölmez. Ama zayıflayacak, kişisiz kalacak, etkisi azalacak. Ölmez ama. Ölmez. Olmazsa Melan Büyük'ün zikrulda, Rabbisinin ismini zikretti. Hesallâ, onun sonra namazı buyuruyor. Gerçi bu namaz, namazı ilgili burası ama genel anlam bu, tabii bu şekilde. Rabbisinin ismini zikir. Bak, Rabbisinin, bak, tamam, dikkat burada. Rab, rubiyet, yaradan, terbiye eden, insanı eğiten, her şey yaratan. Her şey yaratan var. Organlara değil mi? Organlara Sinirim sistemi evet. Ona gereken ham madde yani suyu gıdaları. E, Solunun sistemi gereken oksijen havayı. Yaratan kim o denmiş Şu düzeni kuran kim berleşe? İnsanı yaratan, insanı yöneten yönlendiren işte kişi önce ne yapacak? kişi rabbini bilecek. Ne zaman ama? Önce nefsini bir bakıcı. Önce kişi nefsini bilecek, nefsini bilecek ki nefs yılanın başını edecek kişi, ben kulum, yaratıldım, acizim. Mevla döneneceğim diye kişi buna bilecek. Olmazsa kul ne yapacak? Rabbisinin tanıyacak, Rabbisinin edecek. Bu zikir o zaman tabii başka olacak muhtemelen. Başka olacak. <Gülüyor> öyle Rabbim derken Allah'daki içi anlayacak mı den Rabbim derken. Öyle kişi vardır. Bir defa bir Allah der ki Alehu e, alkansız durmak denenir. Alkansız duruyor böyle şey. Bir Allah der. öyle Allah der ki öyle Allah der ki onun gönlü içütün duyguları inananlar böyle. E Allah derken de Rabbisini bilerek öyle Allah der e bu insan kabre girdiği zaman bakın. Bu insan kabre girdiği zaman melektere gelirler soru sormaya. Ne diyorlar? Men rabbike Rabbin kim? Öyle Allah diyecek ya bunlar. Bir gün Hazreti Rabia'ya sormuşlar. Rabbi hatuna. Onun son tabiinden. Muazzam, büyük keşif, kânes, büyük evlullah ona sormuşlar. Kadınlar Ya Rabia demişler bir ihtiyacın, bir isteğin var mı? Ne isten yapalım. Yani illa ne olur lütfen söyle bize. Ne iscanı istiyor? Şöyle demiş canım şunu istiyor demiş bir ölsem de medaya girsem de merete gelse bana sorsalar, Rabbim kimdi? Sorsalarda. Ben Rabbim Allah desem böyle desen. Rabbi Allah Allah desen abim diyor. Bunu istiyorum ben de. Yani dünya bana dar geliyor bak. Dünyada dünya bana dar geliyor. Dünya bana dar geliyor diyor. Bir gece bunu evine hırsız girmiş. Hırsız. Hırsız yabancı tabi. Bilse girmez. Çünkü evinde bir şey biliyor çünkü bilenler. Rabia Atun. Evi tek bir odası vardı. Şamrı Kerpiç'ten. Her tarafı Şamrı Kerpiç. Küçük bir odası vardı. Evi işte bu. Bir boş sekizde o yüzden yatıp kalkardı o kadar üzerinde. Bu gece oturmuş boş sekizse ne? Hırsız girmiş. Hırsız bu uyuyor zannetmiş. Uyumuyor tabi. Bu Allah'ın mürakabı halinde. Hırsız yere giriyor. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bir ibrik var alacak. Bir ibrik. Bunu alayım hırsız da. Boş çıkmayayım diye. İbrik alıyor. Ama çıkamıyor. Kapı bulamıyor, bulamıyor. Oraya gidiyor duvar. Buraya gidiyor duvar. Kapıyı bulamıyor. Allah Ben nereden girdim? E, bir oda. Kapıyı bulamıyor. İbre bırakıyor. Bıraktığı gibi kapıyı görüyor. Bu sefer alıyor ibreyi. Gene kapıyı doğru gidiyor. Kapı yok. Gelen duvar. Bir süre böyle yapıyor. Bulamıyor. Rabahattin gülüyor tabi. Kadıncağız. Başını kaldırıyor. Diyor ki uğraşma başına diyor. Beni uyu ama diyor. Ve uyusam da benim Rabbim var. O uyumuyor ama diyor. Uyumuyor ben Rabbim uyumuyor böyle diye. Seni aldı İbrahim madem çıkış Abdüs ala diyor. Buraya gel diyor. Pek Rabia diyor. Sen anlıyorsun olduğunu. O aldığı ibrahimler dışarıya gidiyor. Abdüs o içeriye giriyor. İlkinde namaz duyuyor. Orada bir tevbe ediyor ki, muhteremler. O da bayağı büyük insan oldu sanmıyor kardeşim. bu şekilde. Bakın ne diyor Rabia bak değil mi? Ben uyursam bile benim Rabbim uyumuyor diyor Uyumuyor böyle meleği işte. İşte Mevla diyor bakınız, hepsini teşkıya. olmazsa Rabbinin ismini bak. Rabbinin bak Rabbinin taleycek, bilecek Rabbim diyecek değil mi? Büyük onun, yaratan o. Gerçek onun meleğe öyle Rabbim Allah diyecek ki, diyecek ki işte meza girdi zamanda melekler Rabbinin sorunca melekler korkacak bundan. Rabim Allah deyince okucaklar. Ya bu gibi insanlar sırat köpüsine bilince, mahşeden sonra sırat köpüsü var. Sırata bilince ateş cehennem yalvaracak bunlara, yalvaracak cehennem, ateş alacak bunlara. Ya mümin, çabuk ge, çabuk diyecek. Senin zikrin ateşimiz sönür diyecek bu Ateşten korkan kalkmaz da bunlar bu şekilde. Korkma, Ateş korkmaz da bunlar. Yapmıyor ateşte bunlar zaten. Fesalla ve namazla kıldı bak. Namazla kıldı. Namaz tabureye geldi bak. Namaza kıldı. Yani nefsinin temizlediği enaniyet bak. Onur, benlik, büyüklük bunlar hepsi açtı. Kulluk makamına geldi. Ben kulum, yaratıldım ben dedi. Karınca kim yarattı? Aynı kudret muhteremler. Öyle dilemiş. Deveyi o yaratmış. Cebrail'i yine böyle yaratmış. Arada farkı hiç yok böyle. Hep Kuluz böyle. Kuluz böyle. Yaratır, alatır, güldürür, öldürür, mezar sokar, mahşere kaldırır. Eden eyleyen Mevla. Yani kul aciz maciz kimin elinde var kimin elinde muhteşemler. Öyle nefsini tanımak. Sonra Rabbisini bilerek Allah'ın zikretmek. Allah'ın işi yanması. Sonra namaz. Bak namaz. Tabi nasıl namaz değil mi? Namaz da Nasıl namaz olur bu şekilde. Öyle hemen iki dakika namaz kılmazlar bunlar muhteşemler. Kılmazlar kardeşe. Tabiinden bir de anlatıyor muhteremler Şam'da. Bunları anlatıyor. Bir gün diyor, Şam'ın köyünde oturuyormuş. Şam'a gittim diyor. Baktım diyor, Şam Mescidinde bir kalboluk izdiham ortaya yığılmışlar bir yere. Gittim baktım diyor, ortada ortaya geçti işte bir kişi. Ama yüzün nur mu nur? Etrafını dönmüş, çevirmişler. Onu kuşatmış halk on dinliyorlar. Sordum. Kim bu dedim diyor bu? Kim bu? Demişler ki bu demişler Resul'un sahabesi. hasım muaz bin Cebel bu demişler. Tabii peygamberi göremeyenler, göremeyenler ne yaptı bunlar? Peygamber hasetini sahabe göre gidermeye çalışıyorlar. Yani bu sahabeler peygamberi gördüler. Onlar peygamberi bir yaşadılar. Sabi'nin böyle adı tabiim şey. Nerede bir sahibe var, işin gücünü bırakan, dükkanı kapayan, hamur bırakan kadınlar onu görmeye koştu tabi, sahibleri verdiler şey. Kim bu diye sordum diyor, dede bu sahiben, bu aldin cebel dediler diyor. Onun muazzam şeydim diyor, kalbim diyor, onun muazzam şeydim. şöyle kemiğe karar verdim diyor. Dedi diyar sabah inşallah saban namazına erkenden geleyim cami kapı oturayım bunu bekleyeyim özel göreyim mi dedim belediye. diyor uyumadım gece diyor onun sevgisinden bir sahabe göreceğim diyor o kadar sığınışım diyor erkenden de gittim diyor beşte gittim baktım diyor içine bir namaz kılıyor bir baktım Hazım Muaz Cebel işe namaz kılıyor böyle diyor. ben iki namaz kıladım diyor oturdum diyor ama onun bitmiyor namazı kılıyor belediye. Onun namazı bitmiyor böyle diyor. Namaz bitmiyor böyle diyor. Bir kıraata geçti artık böyle diyor. Uzun uzun oku oku diyor. Ağlıyor, şabiyor, bilmiyor, ne yapıyor böyle diyor. Kendini vermiş diyor. Sanki başka alemde diyor. Bir rükaya getiriyor. Uzun uzun tesbihatta rüküyorlar. Allah tesbih etmesi böyle diyor. Sanki meşri diye böyle sallanıyor. Öyle bir hal oldu böyle diyor. Oturuyorum, bekledim bekledim diyor. Ancak ikiye kez namaz kılmaktı. Selam verdim. ki diyor. Ya Muaz ben dün seni gördüm. Allah için seni sevdim. Seni görüşmeye geldim. Bana bak dedi ki diyor bana diyor, Allah. Allah için bir sen beni sevdin? Allah için sevdim. Gene sonra diyor. Allah için mi sevdin? Üç sefer. O kadar, kadar durdu. Allah için. Dedi ki diyor. Adama sana müjde vereyim dedi diyor. Allah için sevenler, işte o konu başlı hafta işte onu getirmişler muhtemelen, uzun konuşun ki o. Yani Allah için sevmenin buna fazileden bahsediyor olan mağaz da böylece şaşır tabi kalıyor. İşte bakın muhteremler, sahabelerin namazı bakın. Tabiinin namazı, evliyanın namazı böyle. E Allah'ın iyi kulların namazı, seçkin kullarının Allah'ın namazı böyle. Sahabelerin namazları namaz Neye namazı okuyorlar? Namazdan bir şey alıyorlar. Alıyorlar, bu alıyorlar. Şimdi çocuk açıyor televizyonu çizgi film var diyor. Niye ona dikiyor gözüne bakıyor? E, Çocuğun çoğun gözü bozuk. Çizgi filmi sürekli şekilde değişiyor orada gözünü bozuyor. Ama çocuk ona yine bakıyor. Orada bir şey aldı işte. Nefis aldı bir şey bu şekilde. E, gençlerde maç izliyorlar o şekilde böyle televizyonda maç izliyorlar kardeşim. Bir gün biri bana şey ver dedi muhtemelen bakınız, Aynı böyle bana biri. Dedi ki, şu gençlerine de televizyonda maç izlediği gibi dedi, ben Allah o zaman dikir namaz kursam dedi, yitar bana dedi. Düşündüm, doğru söyledim. dostum muhtemelen işte. Onlar herhalde maç izlerken, hele dedi, onun tuttuğu takım varsa ya da ona göre Öğrenin maçı varsa böyle de kendini veriyor ki maça, televizyona. O kadar kendini kaptırıyor ki, o kadar kendini kaptırıyor. O anda her şeyi unutuyor. Aklı bir şey gelmiyor. Ben kendime bakıyorum. Namazda her şey aklıma geliyor. Ya adı, yemeği atı. İşte hakikaten namaz bu şekilde. İslam'ı nasıl yaşamışlar? Nasıl yaşamışlar? Nasıl yaşamışlar? Ümit kesilmez mi Allah'tan muhatı? Müthiştirme. Ümit Yalnız işte benim bildiğim bana yeter. Ya ben bu kadar yapabiliyorum. Bu yanlış. Yanlış muhteremdir. Çünkü onlar da ne istediyor? Onlar, onlar arasında cennet. Daha fazla bir şey yok tabii bu şekilde. Biz cennete talibiz ama. Biz cehennem korkuyoruz. Ama inançlar çok zayıf. İmana çok zayıf. Peki neden biz yapamıyoruz şimdi bak onun velan buyuruyor ben hayata dünya ben süründüler hayata dünya sür isar tercih tercih velan bir sizler dünyasını tercih ediyorsunuz dünyayı tercih ediyorsunuz yani dünya daha iyi yaşayayım daha konfor yaşayayım daha şöyle yaşayayım daha eleneyim. sizler dünyayı tercih ediyorsunuz Mevlam buyuruyor. Bütün mesele bakalım. Nedir ahiret? Nedir ahiret? Mevlam buyuruyor, e, hayrın ve ebka bakınız. Hayr nedir? Hayrun ve ebka. Hayrın dünyadan daha çok daha hayırlı ahiret. Hayırlı mı? Hayırlı tam hatırlığında hayırlı ya. Dünya ne kadar ki dünya verecek? Ne kadar ki dünya? E bir insan yüz sene yaşasa iyi mi olur? İyi olmaz. Olmaz mı? Bir insan yaşlı yaşandı yaşlandı mı? Tabii da bakamazlar. Gelin bakamaz, Torun bakamaz, Çocuğu bakamazlar. İnsan ahlığını şişin tamaz, Belli durulmaz. Gözü görmez. Tuvalete gidemez. Hayat mı? Değil mi, bak Yani dünyada fazla yaşamak ömür tutaması iyi bir şey değil. Mi, i̇yi değil zaten. Ne var şu dünyada? Hemen bir kısmı çocukluk bilemiyoruz. Sonra gençlik işi böyle askerlik, maskilik, kızma da içmem şubu derken bir evlilik, çoğu çocukla uğraşmış, şundan bunda derken zaten insanın hayatın yarısına geli veriyor. Yarısını veriyor. Onun işgüdü şubu derken daha dünyadaki hayat duruyor, hayat duruyor. İnsan çalışamıyor, iş yapamıyor, bu yapamıyor. Ahret nedir? Ebedi alem muhtemelen bak. Velha buyuruyor. Vebka. Ahiret, ebedi alem. Ebedi alem ahiret. Bir mezar bile, bir mezar bile, bırakın cenneti, mezar bile, dünyadan daha güzel dahil, mezar bile, kazanan kişi işe muhtemelen. Bir insan mezarına girdi mi, bir mümini kamil. Dedir kamil, işte gönlünde Allah sevgisi üstün gelen, Allah'ı unutamayan kişi böyle. Her şey Allah'a tercih eder. Bana Rabbim yeter diye kişi böyle. Şey. diye işini yapar. Yapar, eli çalışır. Ama gönlü Mevla ile ol Gönlü Mevla böyle. Bir gün, bir dervişin biri. Dervişin biri bal yok, mülük yok. Çalışmamış da. Orada moda iyi pişiyormuş. Bir torbası bir de asası, DNA varmış. Asasına o DNA'ne takıyor torbasını. Mekke'ye yakınmış da, o civarda oturuyormuş da. Mekke'ye ömre gitme karar veriyor kendine kendine. Yürü gidecek, para bulu yok, devreç bir şey yok. Alıyor torbasını, asanı takıyor. Hem zik ediyor, Yavaş yavaş yavaş üç beş yol gidecek ama Mekke'ye gitme karar veriyor. Yolda bir köye rastlıyor. Bakıyor köyün kenarından bir ev. Ama o zamana göre çok lüks evmiş o zamana göre. Eğe bakıyor. Allah Allah. Şatafaklı aşağıda bir lüks bir ev. Bahçesi var. Ağaçlar var. Çiçekler var. Şunlar bunlar filan var. Bakıyor tavuklar, mavuklar filan kümesler mimesler. O güne göre çok modern bir şey. Şimdi böyle bakıyor bakıyor bakıyor. Allah Allah bu kişiyi nasıl Mevla'yı bulur diyor bu kökçük içerisinde. Derken ev sahibi camdan bunu görüyor, çıkıyor. Derviş diyor, gel bakalım buyur deyim, sahne ol benim diyor. Peki diyor, alıyor işleri, oturuyorlar. Tabii karını doyuruyor, ediyorlar. Ne diyorsun yolcu musun diyor. Yedim diyor, mekiğitme ömrüyü inşallah diyor. Peki bana gelirsin ne haber diyor. Güzel diyor, gelebilirsin gel. Tamam ben geleyim diyor, ev sahibi. Ha çıkan bakalım, Hemen çıkıyorlar hem yola. Hemen çıkıyorlar. Gidiyorlar bir 50-100 metre. Aklına geliyor derviş yan. Eyvah ben de unuttum diyor. Torban mı kaldı orada diyor. Mübarek insan. Bak ben hepsi bıraktım böyle diyor. Hepsi bıraktım diyor. Senin torbanı bırakamıyorsun diyor. Azzebel diyor. Bak. Ev sahibi boş değilmiş mi Bak ev sahibi boş değilmiş. Boş değilmiş. mi? Azzebel diyor. Bak diyor. Bu köşte, bu saltanatta kişi meale bulamaz demişten diye baktı. Senin torban kadar benim gönlümde yer yok böyle diyor baktı. Yer yok böyle diyor. Şimdi ta böyle şeyler var musterhaplara. Yani işe gönlüne sokma, kalbine sokmamak böyle şey. Kalbine sokmamak. Kişi bilmir ki emanetçis, kiracıyız muhtemelen. Tapu mühim değil. Ebe'nin demirli tapum var diyor. Geçmeyeyim bir tarafta? Bırak esleme ya tapu kim olsa olsun. Kişi emanetliği için. Sen kira verirsin. O da vergi verir. Evin tamir eder. Peşin para ödemiştir. Sen taksi içine oturursun. Fark etmemişim muhtemelen. Tapu benimdir aslında bir şekilde. Bunun için bak Mevla abi yürü, Ahireti unutup atıp geriye dünyayı tercih edendir. İşte Demek ki dünya sevgisi girdi mi kişinin kalbine Allah korusun muhteremler? E, kişinin akını oluyor? Dünyada oluyor. Namaza giriyoruz. Aklımızdan tabi dünya gene. Yani dünya gene. Bizi gören kişi bakar namazayken bakar maşallah değil mi? De böyle. Ne güzel maşallah. De böyle. Gören kişi bakar şey maşallah maşallah der. Böylece. El bağlamış efendim kıbya dönmüş boyun bükmüş huzurda böylece, maşallah der. Ama işini gören kişi işini gören kişi ey vah der. Melekler görüyor da melekler. Bakıyorlar. Vah zavallı vah diyor. Bir onlar. Acıyor onlar bize böyle Acıyorlar. Ama mevlada da kalbi bakıyor. Mevla kulun kalbine bakıyor. Kalp Yüzün kübresi Kabe. Kalbin kübresi de Allah muhtefendi iki kıble var burada. Biri maddi biri manevi kıble var böyle şey. Yüzü külbe dönmek farz namazda. Farz. Ama ne olacak kalp o da Mevla'ya dönecek böyle şey. İnne haza lefisuhu fil ula İşte Mevla'nın bunlar yani Kur'an'a değil bu, bu konular Önceki Sufaza kitap vardır. Süram Musa. bilasa Hz. Musa Aleyhisselam'ın kitaplarında bunlar... Öyle vardır? Yani Terratta da... İncilerde bunlar vardır. Mutlaka nefse Temizlemek mütevillendir. Nefsi tezkiye. Böylece. insan kendini sürekli... Kontrol edecek nefsine Bir anda gazaba mı geldi... Hemen eyvah ben ne yapıyorum diyeceğim. İnsan bir anda gazabe gelir, sinir var. Onda hemen kendine gelecek ama. Hemen kendine gelecek. Ben ne yapıyorum diye şey yapar. Efendim işte mesela biraz da gençliği, şevet mesela değil mi? bir aldatacak. Hemen kendine gelecek. Benim Rabbim var, beni görüyor, biliyor. Dünya hırsına kapıldı. Nasıl balık olta, yutumu teslim oluyorum. Ona benziyor, ona benziyor. Evet. Kavrun vardı. Kavrun bir zamanda. Kavrun. Musa Aleyhisselam'ın sahabesi hem amca oldu Musa Aleyhisselam'ın. Kavrun. Ama çok fakirmiş. Çok tekvaymış ama. Çok tekvaymış. Hep Kavrun Hazreti Musa'nın yanındaymış. O kadar tekvaymış. Bir gün diyor ki ya Musa bak sen amca olursun benimle. Aramızda bir daha karabet var. Ne olur sen bana bir yol öğret de ben mi masayı olayım? Karun sen haline razı ol. Allah sana bunu layık görmüş. Sen bu halde Allah'ı bulursun. Sana mal yaramaz. Yok şöyle böyle derken, ona dua etmedi de, dua etmedi de ona bilim öğretti. Kim bilimi kim ya ilmi? Bakırı altına dönüştürecek. Bakırı koyacak, eritecek ateşe bunu. İçine bazı maddeleri koyacak. Ona öğretin Musa'lısı dedim. Şunu, şunu içine koy. Bu bakır altına dönüşecek. Daha dönüşüyor altına. Zaman dönüşüyor. Bu çabuk dönüştürecek. O fark farkı var. Ama az yap. Çok yapma. Az yaparım. Az yaptı ama az olmadı. Az yaptı gerçekten ama kanat edemedik ki ben de. Gittikten yiyecek aldı. Aşk çoluk çocuğu. Karnına doydu. baş aldı. Temiz üst baş giyindiler. E, eşya aldılar. Ev eski ama şimdi ev yakışmadı eşyalara. yine ev yap bakalım. yine yeni, yeni eşyalar al. Yeni dostlar şu bu derken aslında bakır ucuz. O zaman bakır çok. Kimse bilmiyor bu ilmi. Dört döktü derken geçti. Zengin oldu. Ama Allah korusun imansız gitti. İmansız gitti bu şekilde. Allah korusun. İşte azı cemaatimiz Nefsimizi bilmek böylece. Nefsini bilmek. Nefsi sürekli kontrol altına almak, Nefsi sürekli. Nefsi harama mı gitmek istiyor? Bir haramı istiyor? Öfke mi? Hırs mı? İhtiras mı? Hangi yerine nefis meylediyor? Hemen bir de sonucu görmek gerekiyor. Sonuç ne? Sonuç, hepsinin sonucu ölüm. Kalacak bunlar. Demek ki demiyor. Demiyor bunlar. Nefsi terbiye etmek sonra Mevla'yı tanımak yaradan Mevla'yı tanımak mıdır? Kuda sahibi Mevla Onu onun değil mi? Eden eyleyen Mevla mıdır? Yani şu ne oluyorsa Allah'ın takdiriyle onun denetimiyle oluyor dilemesiyle oluyor böyle şey yaratan o yaşatan o bize soluk aldıran Mevla mıdır? Suyu da yaratan o Damama tat duygusuna veren de mevla mutseder. O bizi öldürecek, kabirde yine bize mevla bakacak mutseder. Mevla diyecek o kabir dünyanın davisi oluyor dünya kabir böyle şey. Bir gün bir şantem mutseder bakayım inşallah. Bir genç vardı, 13 yaşlarındaymiş bir genç, çok yakva. Babası ölmüş, annesi varmış bu gençin. Vaka genç ama tekva mı tekva genç böyle şey. O yaşında ibadetin tadını almış ama ibadetin tadını almış yani namaz angerley deyip namazını. Namazı kılib diye deyip değil de namazı asti görevli namaz kılıyor böyle. Mevlele beraber tekva genç. Bir anneciği varmış. Annesi bunu tabi çok seviyor. Bu annesini seviyor. Bir bağlar bunlar. E, Allah'ın takbiri, genç birdenbire hastalanıyor. Ateş şu bu derken birdenbire mergulaya kavuşuyor. Annesi tabi bir evladı annesinin de hayatta. Bütün annesine gönlünü vermiş. Ama çocuk da melek gibimiş böyle. Tam anlata itaat eden çocuk tabi. Daha çok seviliyor. Annesi üzülüyor çok. çünkü ölüyor tabi çocuk. Fakat çocuk bir nevi şehit olarak ölüyor yani çocuk böyle. Şehit olarak ölüyor. O makamda ölüyor. Şehit olarak ölü demek öldüğünün farkında olamıyor anda. Bilmiyor öldüğünün böyle. Öyle hallere girip ruhaniyeti fark edemiyor. Burada bir yıkamışlar, kemerlemişler, mezara götürmüşler, mezara koyuyorlar. Mezara koyunca kendine gir gibi oluyor ama sanki evinde uyuyor. Yani ha uykudan yine uyanıyor. Öyle halde kendisi. O halde. Herkese öyle oluyor. Sanki yine uykudan uyanıyor. O halde kendisi. Bakıyor bir gürültü. Bir şimşek çakıyor, Gök gürülüyor. Sanki bir şey oluyor. Acaba ne oluyor? Gök gören, gürülmüyor. İki melek ya öyle geliyor melekler. sorun melekleri geliyorlar. Bana soruyor şu melekler. Men, Rab Bir Kendine geliyor. Niye bana bunu kim soruyor bunu? Bu mezada sorulan soru bu. Melekler mümkün melekler sorur. Ben neredeyim diyor. Neyim bakıyor? Mezadat diye. Öldün fark ediyor. Abi ölmüşüm de meki böyle diyor. Da melekleri görüyor. Görüyor. Melekte tek soruyor. Ben Rabı kim? Ama öyle alda inanmış bir kişi. Gençlük. İnanmış ki şey bakıyor bakıp gülümşüyor böyle şey. Gülümşiyor da. Yine sorulan. Ben Rabı <gülüyor> kim? İçinden biri geliyor. Rabbin Allah öyle diyor ki kabir çakıyor bana. Melek e titrir olan bu şekilde titiyorlar. Öyle ki meleklere bırakın benim o kulumu. Bırakın benim kulumu. O benim has kulum benim. Melekler e Arkadan rahmet meteri hemen geliyorlar. Geliyorlar. Onlar şimdi başlıyor buna. Ya müşra ki ya hulam ya şaf ne mutlu sana, bak dünya aldanmamışsın. Ne mutlu sana derken, o anda müjderler gel vermeye geliyorlar. Bir emir geliyor mezara, ya kabir vesielhu, için genişle. Mezar genişliyor, genişliyor. Cenâten pencere açılıyor, cenneti görüyor pencerelerinden, cennet kokuları geliyor, cennete hurder geliyorlar, melete geliyorlar mezarına, eyullah mezarına geliyor. Artık bu an için bir bayramar oluyor böyle şey. Şimdi bir kendine geliyor. Ya Rabbi diyor şimdi. Ya Rabbi diyor. Benim bir anneciğim var. Garip anneciğim var benim. Ben de çok ama çok severdi. Ben onu severdim. Demek ki ben ölmüşüm. Ben öldüğünü işte, Bili öldüğünü. Ölmüştüm demek ki Ya Rabbi. Annem bana çok üzülür annem diye. Ölüm diye. Ya Rabbi bana izin ver de. Gideyim bir anneme durum anlatayım ben. Üzülmesin bana. Diyor ki Rabbim annesini göremezler gitsen gitsem de annesini göremez. Ama rüyada ona ben gösteririm. Buyur, buyur. Rüyada gösteririm durumunu. Büyürüyor. İşte bakın muhtemelenler. O mezar bile bakın. Mezar bile. mezar bile. Yani şu dünyanın sonucu ne olduğunu bile bilsek. Yani sonuç belli bakın. Sonuç belli. Yani sonumuz belli. Ne kadar holding sahibi olmadı bakın. Öde yatımız olsun, öde uşamız olsun, ne olsa olsun sonuç belli benim dediler. İşte bu dünyanın sonucunu görebilsek, görebilsek bu dünyaya aldanmasak, aldanmasak ve gönülden samimi olarak mevler yönelsek gönülden samimi olarak samimiyet görürsek, işte bakın o mezar bile mezar bile dünyadan. Çok da hayırlı. İlâlara Fatih.